Dünya Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına, dinleyicilerine merhaba. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bugün aramızda çalışkan bir yazar var. Orhan Tuncay. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teveccühünüz için teşekkür ederim. Ne demek gerçekten öyle çok çalışkan bir yazar olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi Kale Kapısı'ndan geçmez, çivi yazılarından çıktı. Onunla başlayacağız. Ama arkasından bir de bir kitabınız İngilizce'ye çevrildi. Ona doğru evrileceğiz. Biraz bu kitabın hikayesinden söz der misiniz? Kapak özellikle çok ilginç. bir iki de gönderme var gibi geliyor bana ama ne dersiniz? <gülüyor> iyi bir kapak Kapaktan başlayıp içine girelim yavaş yavaş. Şöyle hasta. kapağa gelmeden önce biraz tarihe doğru geri gitmek lazım. 30 yıldır bu işin içindeyim. Çevirmenlikle başladım. Öyküler var. 3 kitapta 100 adet öykü yayınlandı. 18 adet İngilizceye uyarladığım öyküler yurt dışında yayınlandı. Kapağa geleceğim. Onun için tabiri tamam, tamam. söylüyorum. Hı hı. 60 civarında çevrim var. 7 adet şiir kitabım var. Ve kızım birçok işin yanında tasarımcılık yapıyor. Bu işe başladığımdan beri 30 yıldır hep kapaklarımı yapmak ister. <gülüyor> Güzel. Ee, bunu bugüne kadar Beceremedim çünkü acemiydim 30 yıl önce çok fazla tanınmıyordum. Kızım da geliştirdi kapakları ama deneme şansı bile olmadı 30 yıl önce. Sonunda arka arkaya çıkan iki kitabımda hem yurt içinde hem yurt dışında kapaklarımı kapaklarımın kızın tarafından yapılmasını yayın evleri kabul ettiler. Nihayet. Nihayet. Bu bir yerlere vardığımızı gösteriyor. <gülüyor> Her işte olduğu gibi. Kapak aslında kale kapısından geçmez. Fındık kapığına sığar isminin kısaltılmış hali. Yayın evi çok uzun olur dedi. Genellikle yayın evleri uzun. Hı hı. isimleri sevmiyorlar. E kızım da bunun üstüne bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı yaparken kitaptaki öykülerin hepsini okudu. Öte yandan İngilizce bilmesine rağmen İngilizce öykülerin hepsini okumadı. İki tanesini okudu. Oraya da geleceğiz kapağına. O iki öyküden esinlenerek bir kapak çizdi. E burada fındık kabuğu yok ama atlı adamın elinde bir fındık var görüyorsunuz. Evet. Onu satıyor. Arkada da kocaman bir kuleli kale var. Kale var. Bu Yokuşun üstünde böyle tepede. Evet, evet, bu şey biliyorsunuz kale kapısından geçmez fındık kabuğuna sar. Nedir bu? Kale kapısıyla fındık kabuğu. Öykülerimi okuduysanız göreceksinizdir. Orjinal olmayı, orjinal şeyler dinlemeyi, duymadığım şeyleri öğrenmeyi sevdiğim için orjinal bir ismi olsun istedim. Nedeni bu. Çünkü çok değişik öyküler var evet, içinde. Evet. Oraya da yani çok farklı. Nasıl olduğunu da anlatırım niye farklı olduğunu. Peki bu çizimler kızınıza mı ait yoksa sadece tasarım düşünce mi kızınıza ait? Ya, tamamen ona ait. O, o zaman çok başarılı gerçekten. Sağ yani, Bu at basılan değil mi Akif ne evet, dersin? Kızıma ait. Yani ta, tarz olarak farklı bir e, konsept üretiyor. Bir de e, bu öykü meselesine e, oturan e, kapakların tarzı farklı. Yani bir öykü kitabının kapağını tasarlamak romanı tasarlamaktan daha zor. Zor. Ne seçeceksiniz? Tabii ya yani bir, bir belki hani başlığa adını veren öyküden yola çıkarak bir tasarım Olabilir. yapılabilir ama hakikaten içinde işte 20 öykü varsa hangisini tercih edeceksiniz? He. Bu belki bir başta başına temel zorluklardan. İsim bana tercih. ait. Dediğim gibi kestik yalnız kısa olsun diye. Evet çivi yazılarından Orhan Tuncay'ın kitabı Kale Kapısı'ndan Geçmezi konuşuyoruz Orhan Bey'le. Buraya çağırdığımız yazarların genellikle hemfikir olduğu bir şey öykü yazmanı, roman yazmaktan daha zor olduğu. Siz ne düşünüyorsunuz bu Tam konuda? Tam tersi. Tam tersi mi? <gülüyor> Tam tersi. Neden? Şimdi öykü şöyle yazılıyor bende. Konuşuyorsunuz, okuyorsunuz, izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bir şeyler birikiyor. Süzülüyor. Aşağı doğru iniyor bir yerlere. Gizleniyor. Bir anda... Birisi bir laf söylüyor. O laf öyküye dönüşüyor benim kafamda. Biraz şekilleniyor, şekilleniyor, şekilleniyor. Oturuyorum, yazıyorum. Kısadır öykülerim okuduysanız. Evet, hı -hı. Kısa ama çarp çarpıcı sonra... şeyler yani evet. böyle ve sonu şaşırtıyor. O, evet o da bir genellikle başında. ona dikkat evet. ediyorum. Hı -hı. Ve bunun üstüne bir de tabii düzeltmek lazım bazı yerleri hemen öyle bırakmamak lazım. Demek ki pişirdikten biraz sonra soğumaya bırakıp biraz daha üstünde çalıştıktan sonra öykü bitiyor. Yani bu yüz öykünün son 80 tanesini son beş yılda yazdım. Bir romanım var. On yıl sürdü yazmam. <gülüyor> Bitirdim. Hala üstünde bir editörle çalışıyorum. Benim için roman yazmak... Öykü yazmaktan zor, şiir de yazıyorum. Belki onun için şiirlerim de kısadır. Şiir ve öykü yazmak benim için çok daha kolay. Bir de dikkat ettim, çok kısa cümleler kullanıyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih mi? Yoksa günümüz bu tüketim toplumunda insanlar uzun şeyleri okumaya dayanamıyorlar, onun için mi seçiyorsunuz? Yoksa üslubunuz mu bu? Üslub. Özellikle mi? seçmiyorum. Üslub, anlaşılır olmaya çalışıyorum. İlk kitabımdaki öykülerden bir tanesinin adı şöyleydi. Başın göğe ererken ayakların suya değmeli. Olaylara felsefi ve yüksek açıdan bulutların oradan bakmak gerekiyor ama yaşam yerde. Sizi anlamalı okurlar. Uzun karmaşık cümleler kurarsanız okurların sizi anlaması zor olur. Konuşurken de anlaşılır olmaya dikkat ederim. Felsefeciler genellikle tam tersini yaparlar. <gülüyor> Beğenmezler insanlar sizi anlamıyor diye. Ama sen tefeden bakıyorsan aşağı in, aşağıda yürünüyor. Yukarıda verirsin şaşırır kalırsın diye düşünüyorum. Tabii bir de bu öykü yazıcılığında şey de var. Bir kısa öykü, romanımsı öykü... Yani uzun öyküler de var, var nihayetinde tabii, var. burada senin tarzın hep kısa öykü tadında evet. e, bu bir yeni bir e, Türkiye, Türkiye'deki edebiyat okuru için yeni değil herhalde hayır hayır yani Geçin. böyle bir ilham aldığın e, başlarken e, öykündüğün e, bir öykücü var mı? hayır hayır. E, ne öykü ne şiir sevdiklerim var isim vermek istemiyorum sevdiğim öykücüler var Türkiye'de ...yurt dışında. Niye vermiyorsun? Yok. <gülüyor> ayıp olur. Vermediklerim ayıp olur. Onun için prensip olarak tercih etmiyorum. Ee, hepsi değerli çünkü. Ama muhakkak etkilenmişimdir sevdiğim kişilerden. Etkilenmemen mümkün değil. Özellikle öykündüğüm kimse olmadı. Zaten şiirlerimi de öykülerimi de eğer... ...hepsini birden birisi okursa günün birinde... ...değiştiğini de görecekler. Yani demin ne dedim... Kültürel bir takım birikimler yukarıdan aşağı bir yere doğru geliyor, süzülüyor. Ben farkında olmadan bir takım bir şeyleri seçiyorum bilinçaltında. O yeni seçtiklerimle yazdıklarım şekilleniyor. Yoksa özellikle taraf olmayı sevmiyorum. Mesela futbola çok meraklıyımdır, futbol takımı tutmam. Parti tutmam. Orhan Bey, e, Kafka'da çevirdiğiniz için... Onu da biliyorum ben tabii evet. O yüzden öykülerinizi okurken ben hep böyle bir Kafka'yı aradım satırların arasında Acaba sinmiş midir bir yere de varmış midir e, Biraz da var gibi geldi olabilir. açıkçası bana Özellikle Kafka'ya öykündüğümü söyleyemem ama hı. olabilir İzleri olabilir. var gibi geldi bana Çünkü ne dedim demin bir takım bir şeyler iniyor aşağı. Onlardan bilinç altında bir şey Yani bilinçli olarak seçmiyorum ama bilinç altında zaten hiç kimse orijinal değildir ...bir şeylerden etkilenir. Bir tane öykünüzü de bir faili meçhul anlatıyorsunuz tabi o ilginç geldi bana. Evet. Yani e, siviller alıp götürüyorlar ve ne yazık ki sonunda kötü bitiyor. Burada da bir esinlendiğiniz gönderme yaptığınız bir kişi var mı yoksa... ...genellikle Türkiye'de olabile gelen faili meçhul cinayetlere bir selam mı o? Valla şimdi tabi böyle bir şey... <gülüyor> e, ...Türkiye'de daha kolay oluyor diye düşünsek bile dünyanın her yerinde olur. O zaman bu sefer de Nietzsche'den gidelim. Benim çok hoşuma giden indirgemeci yaklaşımı güç istemidir. Hayat güç istemi üstüne kurulmuştur. Kimi kılıçla gücünü sizin üstünüzde kullanır, faili meçhul olur, çaktırmadan öldürür. Kimi demokrasi der gücünü sizin üstünüzde kullanır ama aslında hep güç, güç vardır. İlk öykülerimden bir tanesinde bunu biraz daha farklı bahsetmiştim. Dünyada olup bitenlerin farkında olmak ve olmamak üzere dünyada olup bitenleri çeviren yüzde birdir dünyanın diyordu bir konuşma. Yüzde beş farkındadır yüzde doksan beş de öyle gider gelir. İşte bu arada başınıza bir şeyler gelebilir sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde olabilir bunlar güç açısından öyle olabilir ama bir edebiyatçıdan beklediğimiz tabii daha çok vicdanın sesi olması. O yüzden ben o öyküyü okurken e, biraz hani cumartesi annelerine selam gördüm orada. E, be, belki haklısınız. Dünyanın her yerinde faili meçhulları var ama Türkiye bu konuda belki ilk ona girebilecek bir ülke. Ayrıca Doğrudur. Türkiye dönüp bununla barışmayan bir ülke. Örneğin İspanya'da orada da pazar anneleri vardı. Evet. Yani adını tam hatırlamıyor. Yanlış olabilir. Pazar anneleri miydi? Tam 25 yıl boyunca oturdular. ...Türkiye'de de ne yazık ki Cumartesi anneleri... ...700 haftanın sonunda... ...son işte birkaç haftadır hatta... Bir, ...biraz daha fazla oldu belki... E, ...engelleniyorlar... E, ...o yüzden bu faili meçhul mevzusu... ...aslında bizim ülkemiz için... ...daha yaralayıcı daha vicdanın... E, ...sesine... ...ihtiyaç duyan edebiyatçılardan da... ...sadece siz değil, başka yazarlarda da ben gördüm... ...bununla ilgili... E, ...yazılar, öyküler yazıyorlar... ...belki roman da vardır, dikkat etmedim... Biz tabii bunlara dünya okumak değer yer yani. de özen gösteriyoruz. Örneğin 12 Eylül'de çağırdığımız evet. bir yazar değil mi? 12 Eylül'de haksız yere içeri yandan, göz altındanlan bir ım, ne ona? masumun, <gülüyor> değil mi? Tam evet, masum tabii. aslında. Hat Hatırlama kültürünü, empatiyi ön plana çıkartıyor. Evet. Şimdi tarifi. öykülerin içine girmeden evvel e, isterseniz okurlarımızın kulaklarına biraz. Müzik serpelim. Çok güzel olur. Ee, bilmem sever misiniz? Ben sizin için Goran Bregovic'den... Çok severim. Ben de çok severim. Türkiye'ye de her yıl bir kez geliyor açık yani, havada evet. bizi şenlendiriyor. Ve yine neşeli bir şarkısını seçtim Maki Maki diye. Maki. Bir de tabii telaffuzu kolay diye seçtim bunu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Maki Maki'yi dinleyelim Goran tamam. Bregovic'den. Ale, cija, sas. Amen, Amen, Ale, ale, Chi chi chi chi, ale ale chi chi, di di di da da. you. Kamaruşka chi chi chi le le chi chi Orhan Biregoviç'ten Maki, Maki dinledik. Orhan Tuncay'la Kale Kapısı'ndan geçmez, çivi yazılarından çıkan kitabı üzerine konuşuyoruz. Açık dergi içerisinde Dünya'yı Okumak köşesindeyiz. Dünya'yı okumakla ilgili çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun abi. Biz Dünya'yı okumaya çalışırken aslında dünya bizim canımıza okuyor. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz yaşam denilen şey siz planlar yaparken başınıza gelenlerden oluşur. O zaman diğer kitaba geçmeden yaşam neymiş ona bir dörtlükle bakmak istiyorum ben. Lütfen. Bazen ince bir örüncek ağında tülden örülür gönlüm. Tüyden hafif, kılıçtan keskin, kıldan ince, şiirden dingin. Bazen gordiyon kapısındaki düğüm gibi çözülmez ömrüm. Oysa basittir yaşam. Bir nefeste doğar. Diğerinde ölürsün. Biraz fazla nihilist oldu ama olsun. <gülüyor> Bence çok güzel ama kaleninize <gülüyor> sağlık değil mi? Şimdi bir de sizinle ikinci bölümde İngilizce'ye çevrilen kitabınız üzerine konuşmak istiyorum. İsmi Taç. Evet. Britanya'da dağıtılıyor ama Amazon'dan ulaşılabiliyor. Evet. Türkiye'de Pandora'dan ulaşılabiliyor. Şimdi bizim yazarlarımızın başka dillere çevrilmesi... Açıkçası her yazarın başına konan bir talih kuşu değil. Tebrik evet. ederim önce bunun için. Teşekkür ederim. Gerçekten belki de şey düşünüyorum. Çok fazla içine kapalı bir edebiyat dünyasında yaşıyoruz. Doğru. Geçen haftalarda Buket Uzuner'i de almıştım. Buk Buket Uzuner'de kitapları başka dillere çevrildiği halde ...sıkıntı yaşadığını söylüyordu. Çünkü çevrilmesi yetmiyor. İyi dağıtılması gerekiyor. Doğru. İyi tanıtılması gerekiyor. O yazarların uluslararası fuarlara gitmesi gerekiyor ki... ...bunların hepsi neye bakıyor? Ekonomiye bakıyor. Doğru. Çünkü gerçekten... E, hani ...ben yurt dışındaki fuarlara gittiğinde de görüyorum. E, orada bir uçağa atlayıp bir fuara gitmek... ...bir Avusturyalı yazar için... ...buradan Konya'ya kadar gitmek bir para... Ama bizim buradan bir yazarın kalkıp Frankfurt'a gitmesi bir de yok vizeydi Şuydu buydu öyle ayrıca da resmi Prosedürler de var ee, Ama bunu yapmak Yani buradaki edebiyatı Dünya edebiyat vitrinine taşımak Oralara bir söz söylemek Gerçekten çok önemli ee, Bu etkileşimin dönüp Çünkü Türkiye'deki edebiyata da ben Çok olumlu kazanımlar Sağlayacağını düşünüyorum ee, Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum Evet Şimdi aslında bu söylediğiniz her türlü yazım için geçerli. Çok güzel anlatabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Önce yazabilmeniz gerekiyor. Sonra iyi yazabilmeniz gerekiyor. Sonra yayımcı bulmanız gerekiyor. Yayıncı bulmanız gerekiyor. Sonra doğru dürüst dağıtılması gerekiyor. Sonra tanıtılması gerekiyor. Şimdi bu hem yurt içi için geçerli... Hem yurt dışı için geçerli. Ben şanslıyım. Çünkü genellikle yurt içinde çok iyi tanınan yazarların kitapları yurt dışında basılıyor. Ben gerçekçiyim. Yani 30 yıldır bu işin içindeyim ama öyle süper tanınan bir yazar değilim. Edebiyata çok katkım oldu. 500 şiir, 100 hikaye, bir tane romanı var. Kafka üstüne kitap yazdım. Ancak tan çok tanınan bir yazar değilim. Genellikle yayıncılar yazarın tanınmış olduğuna o, tanınmış olup olmamasına bakıyorlar yurt dışında satmak için. Sağ olsun Diksi yayınları öykülerin orijinal olmasına bakarak yayınladı bunu. Benim önce buradaki durumu anlatayım, sonra sizin sorunuza cevap vereyim. Benim buradaki amacım Uluslararası olmaktı. oryantal olmak değil. Hı hı. Yani evrensel mitlere değinmeliyim ki İngilizce okuyabilen herkes okusun. Yarın beğenilirse başka dillere de çevrilsin. Aynen umarım bu da olur. Evet yani bu amaçta olduğumu düşünüyorum. Herhalde yayın evi de böyle olduğunu düşündü öykülerle ilgili gerçekten zor. Yani eğer dışarıdan uçak parasını, kalma parasını ödemezse e, yayıncı kolay değil. Eğer rahatsa yazar bundan bundan geçinmek zor zaten. Birkaç tane romandan, öyküden geçinebilen kişi var. Cebinden belki öder. ...rahat değilse... Tabii, bizim burada e, hükümet de desteklemiyor böyle şeyleri. Yani başka yerlerde sadece evet. hükümetler değil... ...vakıflar, evet, enstitüler, evet, üniversiteler... Evet. ...öyle büyük destek evet. yapıyorlar ki... ...yaratıcılığa çok önem evet. veriyorlar. Evet. Burada hiç... ...umurunda değil hükümetin böyle... ...destekler vermek Şimdi gerçekten. Şimdi biz şöyle yapıyoruz, tabii bu da bir yol... ...kızımla beraber, kızım çünkü... ...sosyal medya uzmanı... ...bir takım... ...sosyal medya mecralarında... Onun hazırladığı diğer materyallerle birlikte, yayın eviyle birlikte seçtiğimiz şehirlerde kendimiz tanıtım yapıyoruz. Bunun da bir maliyeti var ama çok yüksek değil. Yani kabul edilebilir bir maliyet. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir Tabii. diye düşünüyorum. Tabii. Ama umuyorum umuyorum yani bu kitabınızla bir ödül alırsanız yurt dışında. Çünkü evet. ödül vermekte de yurt dışında buradakinden daha realist jüriler. Evet. Benim yani gözleyebildiğim kadarıyla çünkü burada sonuçta bir edebiyat çevresi var. Evet. Ve bu da ister istemez bazı şeylerde belirleyici oluyor. Yani doğası böyle bu işin. Ama yurt dışında benim gözlemlediğim böyle değil. Hatta hatta biraz e, çok kültürlülük bağlamında merkezden değil de çeperden yani İstanbul'da çeper Evet. Dünya şu an düşünürsek. Evet. Çeperden gelenlere pozitif ayrımcılık da var. Hatta onlar Doğru. için özel ödül programları ödül var. Ödül programları falan var. Evet. Ee, ben hani o eserinizi okuyan biri olarak <gülüyor> burada da çok umutluyum. Umuyorum ki böyle ödüllerle e, dönecekseniz İstanbul'a. Sanıyorum bunu yaptığınız zaman da Farklı olacak. Türkiye'de yani. de belki algılanışınız farklı olacak. Çünkü bizim ülkemizde Güneş Batı'dan doğduğu için. Yani. Doğru. Ee, böyle bir şeyle döndüğünüz zaman ee, en son Nobel'i alan kimyacı öyle olmadı mı? Yani? Kim tanıyordu? Kimse Hiç kimse tanımıyordu. Gerçi bir kimya de Türkiye'de tanınması çok komik <gülüyor> Öyle Doğru. değil mi? <gülüyor> bir kimya Doğru. yani kim oturun sohbetinde fizik falan konuşuyor. Hatta fizik bölümleri kapatılıyor yani. Böyle, değil mi? Öğretmenlik gözüyle bakılıyor fizik. Yalnız tabii o bu toprakların adamı değil artık. Değil tabii değil. Ya farkımız değil. o ben hala bu toprakların <gülüyor> adamım. Değil. Evet. E, peki. Ee, başka dillere çevrilirse bu kitap İlk çevrilmesini kalbinizden geçen dili söyler misiniz? Yani benim hoşuma giden dil Fransızca aslında. Fransızca, hı. Dil olarak söylüyorsanız hı hı. Fransızca gibi geliyor ama e, konuşulan dil olarak İspanyolca tabii ki öyle düşünürseniz. Yani dilin fonetiği açısından değil de daha çok kişinin okuma olasılığı açısından hı. İspanyolca. Ben, ben de sanki sizin kitap Kore'de falan ilgi duyabilir. Çünkü böyle şeyleri çok seviyorlar diye düşünüyorum. Bakalım e, <gülüyor> kimin misin? öngörüsü doğru çıkacak. E, Akif var mı? Senin bir son dakikalara yaklaşıyoruz. Bir son bir kapanış yapalım yavaş yavaş Orhan ile sohbetimize. E, Orhan Tuncay'ın metni e, özellikle short story e, böyle bir popüler bir akım. Yani Türkiye'de ne kadar e, ilgi duyuluyor bilmiyorum ama. Herhalde sizde farklı dillerde de sizin short story'lerinizi göreceğiz. İnşallah. Gördüğünüzde de zaten tebrik edeceğiz. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Orhan İnşallah. Bey çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili dinleyiciler bugün çivi yazılarından kale kapısından geçmez öykü kitabı çıkan Orhan Tunca'yı misafir ettik. Umuyorum siz de severek okuyacaksınız, tanışıyorsanız memnun, tanışmıyorsanız da tanışmak için hevesli olacaksınız. Ben Aytaç Timur, Dünya yokmak programından hepinize iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Ben Akif Pamuk, iyi haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum.